Boy abdesti aldıktan sonra namaz kılabilmek için yeniden abdest almaya gerek yok. Halk arasında öyle bir kanaat var. Bu kanaat düzeliyor elhamdülillah ama hala bazı insanlarda boy abdesti aldıktan sonra namaz kılabilmek için normal abdest almalıyız şeklinde bir kanaat var. Bu doğru değil. Boy abdesti alınmışsa yeterlidir. Onunla namaz kılınabilir.